Asır Suresi, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ant olsun zamana, çağa, gündüzün iki ucuna, sabah namazına, ikindi vaktine, asr-ı saadete ki insan gerçekten tam bir hüsran içindedir. İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.